El-Şeytanı Zerr-Ziyni Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemine Hamden kesiren, kayyuben, mübareken Fih'i ala kirli halini Fih'i fil lehî Ve salatı ve selamu Ve senedina ve mededina Ve tac ve ruituna ve tabi ve kirliynuna Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve menkebi ahur İnsan'in ilâhı mincezâ Ama ve minne asbelal kitabı etbelal kitabı kitabı Allah ve etbelal Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel unuyum muhtefatuhar ve kulla muhtefatuhar ve kulla bid'a fin ve kulla dalal kulla dalal ve ve biz sellemel muhtasır sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal adam nebi dendı. Saba Rasulullah kıyamet makal, efer makal. Ey seyyide. Ve değerli kardeşlerim, Allah Teala hayretle dünya ve ahiretim hayırlı mükünlümüze ihsan eylesin. Yine üçüncü hanı sabr ve nusare ile secde neti ve cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini okumak, anlatmak, dinlemek, öğrenmek, taallim etmek, tefellir eylemek için çok yanlış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflere başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın birmişhanesi olmak üzere ve onun âline, ashabine, etba'ına, sahabat ve meşayituluk ve alliyyemizin cümmesini ruhlarına bu derdeleri fetheden Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Cahitlerin yuklarına hasfeten Fatih Sultan Mehmet Han'ın yuklarına cümle Elgiyarullah'ın ve Salihlerin ve hasfeten medarı yukları Yüş Aleyhisselam'ın Ebu Eyyel ve Ensalih Hazretlerinin yuklarına Caid-i Zindanisi İskender Paşa'nın yuklarına ve Cümle Hayrat-ı Hesanat'ın hediye olmak üzere uzaktan yakında bu dersi dinlemeye gelen siz sevgili değerli kardeşlerinin ahirete geçmiş bütün hırsılan geçmişlerinin yuhlarına hediye olsun diye yuhları şad olsun kabirleri cennet bahçesi haline gelsin makamları âlâ olsun temiz yolları olsun diye Rabbimiz bizleri de şu hali hayatımızda sevdiği hal üzere yaşamayı, yaşamaya muhabbet etsin bütün hafimelerle ahirete geçelim, huzuruna, sevdiği, razı, özellikler olarak varalım diye 1-Fatiha üç 3 daha şerbetleyelim, ona da başlayalım da Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İbn-i Az Önce Okumuş Olduğumuz İkinci Sayfanın Birinci Hadis-i Şerifi Sahih Bir Ahmed bin i Müslim Bukhari Ebu Davud ee, Enes Radiyallahu anh'ten Rivayet Etmişler Başka Sahabeden rivayet eden Var İbni Macide De Var Efendim Başka Rivayetler De Var sesli bir hakikat peygamber efendimiz buyurmuş ki yine şeytan şuna yok ki şeytan aleykümle ne bu gibi bir adem necretten insan oğlunda efendim demarlarında kan nasıl dolaşırsa öyle içinde gezer dolaşır şeytan insanın içinde niye bezer onu gezmesi dolaşması Damarlarda kanın yelip dolaşmasına dende. Damarlarda kanın yelip dolaştığı gibi şeytan da zaman içinde girer, dolaşır durur kalbinde, aklında, fikrinde, her tarafında cereyan eder. Eziyet veren Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor ki: İnne şeytan ellezî meğdûm 9. yılı adı ya Şeytan sizin muhakkak düşmanınız kesin kesinlikle düşmanınız siz onu düşman deneyin, düşman edin kendinize yani bilin ki o size düşman haa sen orada mısın? Ben, ben mesela düşmanım senin onda bulunan ol, ben de senin karşındayım diyeyim siz de onu düşman edinim diyor Allah-u Teala Hazretleri siz de ona biz de ona, yani bizim yorulmaz düşmanlarımızdan bir tanesi nedir? Şeytandır. Efendim şeytan bize düşmanı ediyor, Her şeyi yapabilir. Efendim biz de onun kaşığı tedbirimizi almalıyız. Bir atasözü var de alıpır. Su uyu düşman uyumasın. bunu. Benim nânesim ne kadar söyleyeyim bakalım. Su uyu Ne demek? Bilemiyorum mı? Eski küpçede su, daha doğrusu su, asker demek, su başı veya su başı, askerin başındaki komutanı derler, su başı. Bu bizim işlemimiz suya yakın tarafıda ama aslında biraz farklı, su. Bunun aslında su idi, su öldü, su öldü sonra. Yani eski adı bunun su idi. Orta Asya'daki dedelerimizin yaşadığı zamanda tenaffuzu örüldü. Soru su oldu. Şimdi şu diyoruz. Dedi. Su uyur düşman uymaz demek? Ey komutan. Senin askerin yolları da düşman uymaz. Haa düşman güze baskın yapmak için sessizce gelir. Senin askerin uyuduğu bir sırada efendim bir baskı yapar. Çadırları yapar. Askerlerin yoğunluğu da bir Senin askerin yoğun, şu yoğun yani senin askerin, senin şu e, senin askerin yoğun ama düşman, değil mi? Düşman insanı daha yakalamak ister, kurtlanma hayali sever. Düşman bir gece değil, gece başları. Onun için şimdi arka bakılmaz, gece gören gündün yapmışlar. Gece gören gündün, kendilerinin yani bakıyorsun karanlıkta göreceği. Ne nasıl yapmışlar? Eee çalışınca yapıyorlar, çalışınca yapıyorlar, her şeyin bir dolayı çaresi bulunuyor, yapıyorlar, evet. yapmışlar. Bir tane de bana gördü, ben daha geceliğe bakmadım ama şimdi benim de bir gece gören durgunum var, Yarısı başımıza. Efendim, gece gören durgun, geceliğe bakacaksın sessiz sedasın, karanlıkta bir düşman geliyor, kim? Ah o yoldu bu? Burun tadı, size gören var. Burun tadı, ee, işte şeytan bizim düşmanımız olduğu için biz de onun düşman olduğunu bileceğiz, tedbirli olacağız, uyanık olacağız. Bizim bir ne demişler? Nakşi tarikatı nasıl bir tarikattır? Nasıl bir takçe giyer? Nasıl bir ciddi giyer? Şübdesinin yakışı nasıl olur? Kuş nasıl olacak? Kestiği nasıl olacak? Şakşak şak mı edecek? Şıkşık şık mı edecek? Bunlar için dış görünüşü. Nakşi Tarıkası'nın bir prensibi, yedinci prensibi nedir? Dış, ben, ben. Her nefes alışverişte uyanık olmak, şuurlu olmak. Dış, Arapça'da şuur demek. Şuurlu olacak. Her nefes alışverişte. Neden? Şuurlu olmasam, gevşek olursam, kafir olursam, şeytan seni mahveder. Şeytan düşman mı? E, i̇çeride de dolaşıyor. Hay Allah! Ben şimdi bundan nasıl kurtulacağım? Dışarıda olsaydı kapıları kapatılır. İçeriden kilitlerdir. Tıngıl mundur, tıngıl mundur. dışarıdan kimse giremez. O da içeride gülülmüş. Peygamber'e de gülüldürüyor. İnsanın damarlarında kanın dolaştığı gibi içinde dolaşıyor. Kalbine de geliyor insan fıs fıs fıs fıs vesvese veriyor, aklına geliyor, aklını çeliyor niyetini bozuyor. Hadi sen bugün Esat Öğren'in İskender camiye camiindeki barizine gitme. Neden? E dışarıda hava güzel, arkadaşların fırsat arasına gidiyorlar. Eğlence var, çocuklar, zeyt var, var toplar, yüzmek var. Gezmek var, tozmak var. Gitme oraya. Senin mendebur, şeytan seni. Sen beni sevaklı işten alık olmak istiyorsun. Gideceğim. Gideceğim işte. Neden? Hadis dinleyeceğim. Peygamber Efendimizin sözlerini öğreneceğim. Mesafili öğreneceğim. Mühimi öğreneceğim. İnsanın ilimden bir bağ öğrenmesi, bir yolunu öğrenmesi. Dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlı. Hayırlı şey yapacağım ben. şeytana karşı duyanık olmak lazım. Başka? Allah'a sığınmak lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim Korunmuş, taşlanmış, tuşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınacağız. E Allah'a sığınırım demek Euzubillahimineşşeytanirracim demek ne demek? Dua. Dua etti. sen alemlerin Rabbısın ben senin kulunum. Şu şeytandan beni koru, ben bundan korkuyorum, bu münderi şöyle giriyor. Ben bundan korkuyorum, sen beni bundan koru diyorum. Ve allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş, ben duaları kabul ederim. Dua edin, dua edin ben senin dualarını kabul ederim. Peygamber Efendimiz buyurmuş, sallallahu aleyhi ve sellem, et dua'u silahı verin. Senin silahın var mı Aç bakayım vereyim mi? Vereyim bakayım. Adamdan var mı? Kılıcın var mı? Adamın kılıcı belindeyken kırdığı namaz, kılıçsız kırdığı namazdan 700 kat daha sevaplı. Allah Allah, Silhan Allahu Allah Ekber. Hadi bakalım babayı çarşıdan kılıç almak dedim. Şöyle bir hakiki harp görmüş, harp görmüş bir kılıç. Günümüzde varsa saklanmış kuş dedin. Ama şöyle kılın yanlığıyla Elhamdülillah bu İstiklal Harbi'nde Efendim deden kullanmış. Balkan Harbi'nde kullanmış vesaire. Kılıç, kılıç, kılıç efendim. Burada bir de böyle bağırdı, varsa topraksan elindekilerin satılıyorlar ne yapalım. Orada da var ama Efendim şöyle bölümde kılıç, demek ki burada ben namazı kılıç alacağım ne diyeceksin sevap alacaktım. Kuşanırım, evvelallah. Zaten bir de efendim hıbbıya çiftliyordu adam Abdurrahman Hoca, Hendekli Abdurrahman Hoca, Sallâhullâh derler, Hayyâhullâh, Allah'a ömrül olsun, selamet versin. Beğaziçi amda hıbbı okumaya çıkarken ne yapardı? Elimde kılıç, hemen merzim sesi sesi tık tık tık tık, tık, tık bir şey tutuştu, sünneti kıldı mı sana bakıyorsun takip ediyorsun orayı nezli kılıç veriyor şeye imana hutbe okuyacak o da hutbeyi kılıcına dayanarak oku ne demek bu biz İstanbul'u cihad ederek sezettik Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan efendim düğünün efendim bizim şeylerle rücalılar olan, evliyalılar olan ordusuyla Burayı çarpışma çarpış edildi. Kendi küsür günde. Olay bu. Toprak patladı. Efendim e, neler neler oldu da, ne maceralar oldu da Üniversite Hasan bayrağı dikti. Şurdan yıkıldı, fethedik. Burası fethedilmiş bir bir yer olduğu için biz burada kılıcımıza dayanarak kutlu okursun. Fethedilen yerde bizim fıkıh kitablarımızda bilgi böyledir. Fethedilen yerde Kılıca dayanarak hütla Ama neyi gösteriyor bunlar? Kılıçlu namaz kılmak, Kılıçlu hütla okumak gösteriyor? Müslüman cihada hazırdır. Onu gösterir. Müslüman cihada her zaman her yerde hazır olsaydı, tam Müslüman olsaydı, Dostra'da o kadar şöhüt vermezdik. Çeçenistan'da o kadar şöhüt vermezdik. Orta Asya, Dostra'nın eline geçmezdi. Orta Asya, Asya diyorlar, öyle. Biz orta asla diyelim. Onlar ortalık Biraz değişik, selahlı diyorlar. Efendim, cihat. Cihat ettin mi? Cihat sadece kılıçla da yapılan bir şey demek değil. Cihat Allah yolunda düşmanın gayretine karşı koymak, karşı gayret göstermek. Cihet ile mukabele etmek demek. Müşareket Mücahede cihetleşmek demek. O cihet diyor, İslam'ı için sen cebdedeceksin İslam'ı, efendim, İslam bayrağını dalgalandırmak için, İslam'ı yaymak için. Sen de öyle cihaz edeceksin. Elinde kılıç. Ben hocam şimdi kapalı çarşı önünde dönerim. Ne yapalım, yani bu kılıç işi benim legalizi yaptı. Biz Medya'da okuduk bu hadis-i şerifi. İki tane kılıç aldık. İki tane kılıç aldık. Onu dolu bize de taktık. Orada namaz kıldık. Tabii camide kılmadık. Zaten çakır da öyle saklıyor. Medine'nin, Mekke'nin kapılamında Devram dediğimiz geççiler içeri girerken toydal geliyor sokmuyor. Toydal'ı kışar. Ya bu işte, şey yok ki şimdi işte çarşıdan şunu aldım, bunu aldım. Toydal korkuyor. Hatta bir şey yok, ulan diye. Sokmuyor. Çatı, tırnak matası. Onu da, onu da sokmuyor. Kılıç da sokmaz. Tabii evde <gülüyor> evde kılıcı kuşandık, ödemize. Ama kimseye söylemeyin. Çekilin yalan, özü Örüncek kılıç. Şöyle yazsam kırılır. Kılıydım yok, öyüldüm. Böyle Bilmiyorum ki bu bölümünü ara. Biz de hadisi şerifi diye benimize kılıcı saldık. Överdik. Öyle bir insan namaz kıldık. E, Şahidi ispatlı yani. Fakat bir arkadaş, bir hoca efendiye sorduk. Yani bu böyle uygun kılıç sallım sallım böyle Cenab-ı Hakk'a yürüyeceğiz, her gün bakacağız. Acaba bunu da görünmesin filan Dedik, bunun yerine şey olsa olur mu? Efendim? Bir bir emekli, çok dinlediğimiz bir müftü var, yaşlı. Çocuğu da müftü, torunu da ilahiyatçı filan, böyle bir mübarek bir sevdiğimiz kimse. ve de Allah-u Alem, ben nasıl da müftüye söylüyorum ki, tetrağı almış, tetrağı olsun diye. Istiyor, Allah hala kadar zaman olabilir yaşadı o zaman. Kavislar yaşadı. Eee, eee, eee, eee, de eee, eee, eee, münninde Ah bizler şöyle Evet, bir işin şey, maddi tarafı. Bir de manevi tarafı var. Manevi silahlar var. Ve dua'u silahı Dua müminin silahıdır. Dua mümkünün silahıdır. Evet. Dua mümkünün silahıdır. Çünkü dua eder, mazlumin ahu zalimden çıkar. Elbette olur, ey yıkanın hanes-i lira. Zalime, zalimlere dün gündedir. Hazreti Mevla tellah-ı lakad aferkallahu aleyna. Siyahbaşanın şiiri bu. Onu arada şiir söylüyoruz. Siyahbaşanın şiiri. Zalimlere bir gün Allah ne dedi? Biz? Allah'u lakad aferekallahu aleyna bidirttir. Ne demek? Yani Yeminler olsun ki Allah seni bize üstün kıldı, tercih etti Hem sana mutfetti, bizi cevralandırdı. Kim dedi bu söyledi? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri söyledi. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a Kadır ettiler, cevrettiler, zulmettiler ama Allah mazlumu sevdi, yükseltti, zalimleri mazluma muhtaç düşürdü, huzuruna getirdi, secde etti, ettirtti. Kadına secde ödüledi, muhtarın kimselere secde bile ettirtti. Yani zalimin devam etmesi bir gün biter. O bin kere pişman olur ettiğini. Nazluma Allah yardım eder. Nazlumun ahı, ahı çıkar zalimden. Evet, ne yapmamız lazım? Fihnenin manevi bakımından da hazırlıklı olmamız lazım şeytana karşı. Şeytana karşı hazırlığın bir çeşidi, silahın bir çeşidi bu Bir çeşidi Kur'an'dır, bir çeşidi zikirdir. Teşvik silahtır. Şakır da şakır, şakır da şakır. Öfem dokuz, silahdır. Şakırda şakırda şakırda şakırda şakırda. Allah Allah dedikçe Zikrullah müminin kalesi olduğundan müminin korunmuş olur. Bunlara e, dikkat etmek lazım. Abdestli olmak bir tedbirdir. Abdestli olduğunda şeytan sana tesir ederiz. Melekler etrafında seni hırs ederler. Mahkez altına alınmış olursun. Onun için abdestli geleceksin. Onun için kalbinle dilinle zikredeceksin Allah her zaman. Atesle öleceksin, yok edeceksin, Allah'a sığınacaksın, Şeytan'dan korumak çalışacaksın, öyle bizlerim kardeşim. Peki Allah'tan onlarda bir neleri şeytanın niye yaratmış? Yaratmasaydı da rahat istedi ki niye bu yokum, eyyüküm, ahseni amela. Onun cevabı da bu budur. Hanginiz bakalım insan kazanacak, hangimiz nefsin'e şeytanın illaya kapılmayır? İlk önce dedi. Sevapları kazanıp, Efendim mükehafati kazanabilecek bir insan bu dünya. Üniversiteler arasında imkan var ya, Örseye yerine yövmeyi, yövmeyi, yövmeyi, yövmeyi nesilse, işte onun gibi bir şeydir. Ama burada bütün insanlar imkan ediyor. Hepsi imkan oluyor. E, efendim, yine de insan bir imkanı kazanamazsa, üniversiteye giriş, iş, bilmem ne yok, şey. Adını da dinliyorum. Unuttum konuşumdur ama Efendim Burada girmezsem kim var? Mahallim. Oraya girmezse, buraya girmezse Hiçbir yere göremezse Çünkü aradır, esnaf olur, saatler olur, o filan. Aha ahiret imtihanı kazanamazsa bir insan mahludur. İnadaki ahiret imtihanı kazanamayan bir insan mahludur. O mutlaka kazanmak zorundayız. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Evet. İkinci adet geçiyorum. İlla şeytan ne? Ya hani rakun, yine ya inar. Burada kendisi etmiş Hasan'ın sahihun garibini demiş. Ahmed bin Derviş, Abdülbarı bir kaynak aldatar. Abdülbari ne? Bir ayda bu da basamani verdi. Rabbil Allah Efendim Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e buyurmuş ki اِنَّهْ شَيْتَانَ اَلَّا Yani şeytan senden ter göküyor yani yıkakı, korkuyor. Senden seni görünce ter basıyor şeytan. Allah diye korkuyor senden ya Ömer buyurmuş Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in söze söz hadis-i şerif sahih. Hazreti Ömer'den şeytan korkuyormuş inanmıyor. anlıyoruz. Demek ki insan Allah'ın <gülüyor> has kulu olunca şeytan zarar veremediği gibi bir de korkup kaçıyor. Bir de korkup kaçıyor, uzaklaşıyor, yanına gelemiyor. Ne mutlu, o mertebeyi bulanlara ne mutlu, efendim böyle şeytana uymak için şöyle dursun. Şeytanın gördüğü zaman efendim, korktuğu insan olmalı. Yapılacak bir durum ve çalışmak lazım. Üçüncü adet şeyimiz inne şeytanın kal ve icdete ya Rabbi Allah ebrak o. ma dama el rahim فَقَالَ الْرَبِّ وَاُنْ يَتِي وَجَلَالِ لَا اَذَانُ اَغْفِرِلَهِ مَسْتَغْفَرُونُيهِ Bu da Ebu Sa'id El Kudri Hazretlerinden rivayet edilmiş yine Ahmet İbn Handalya diye kaynaklarda bir hadis şerif bilgi veriyor Tevrallahu bize ezelde eskiden olmuş bir hadisiyi anlatıyor ümit şeytane kalp, şeytan Han kafir şöyle dedi. Ve izzetin ve izzetin kelamı Rabb'e. Ey Rabb'im senin izzetine yemin olsun ki and olsun ki senin izzetine ya ibreh ibre ibadet kemal azamete ilahum te'abid. Yaşadıkları müddetçe, Ruhları vücutlarında sen öldür müddetçe ben senin kullarını senin izzetine and olsun ki kandıracağım. Böyle dedi şeytan. Koyulurken allah Teala hazretlerini Efendim ee, Böyle dedi Yapacağı faaliyeti Böyle söyledi Allah-u Teala hazretleri Rabbimiz Yaradanımız da ona cevaben duydu ki Ve izzeti celali. izzetine ve Celali celaline and olsun ki ya ezel altilahim mesraterini, onlar bana teve iskedar ettiçe ben de onları muhur edeceğim, edeceğim. Onlar teve aradı, akte aradı. Başka biri kandırmış olsam bile onları akte edeceğim. İzzeti en ceralime an ki teve iskedar ettiçe ben de onları akte edeceğim dedi. Ne için? Kul teve ettiçe. Efendim günah kalmaz Birinci işimiz günah işlememektir Şeytana kanmamaktır Şeytana uymanaktır Şeytana azalmamaktır Eğer ayağımız kaymış da Şeytan bizi kandırmışsa Yanılmışsa Hata etmişse Kusur işlemişse Hemen yapacağımız iş nedir? Asret yarabbi demektir Yarabbi Yenemedim şu şeytanı, şeytan beni kandırdı, hataya, günaha bulaştım, senin eminimi tutamadım, beni affet, estağfirullah, affet istiyorum, yarabbi diye rastlığımıza yenedik, tevbe ve istiğfar edeceğiz. Allah-u Teala'yı ziyaret edilir, yok hocam benim kusurum, günahım çok, sana anlatamam, nokta nokta nokta işler yaptım ben, çok fena, Allah beni affetmez. Beni affetmez. Buna karşı Kur'an-ı Kerim'de ayet var. allah Teala buyuruyor ki La tatmetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe ise düşmek yok. Ümitsizliğe düşmek.